Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma, ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa yapılan hiçbir iyiliği küçümseme. Allah'ım ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim.